hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tucel 94.9 açık radyoda yeni bir hukuk güvenliği programındayız ve bugün Ayranla beraber konumuz Antalya Barosu Başkanı meslektaşımız avukat Hasan Kemal Elban eski İstanbul Barosu üyesi daha sonradan Antalya'ya naklettiler ve Aynur Hanım'la da geçmişten çok özel yakınlıkları var Aynur Hanım öyle değil mi? Evet, evet Antalya Barosu Başkanı değil ama Hasan Kemal henüz Pardon. olmadı. Pardon, insan hakları <gülüyor> der. İnsan, ben, insan de. hakları merkezi <gülüyor> başkanı ama Allah <gülüyor> söyletiyor evet. bizim programı. Allah söyletiyor. Siz ne söyleseniz oluyor. <gülüyor> Bakarsınız Hasan Kemal de yakın zamanda Antalya Barosu Başkanı olur. Hasan'cığım evet, hoş geldiniz. Yani hoş bulduk. yani Tabii öyle bir uh, hırsım ve uh, isteğim yok açıkçası ama uh, merkezi. Antalya Barosu başkanı olma gibi bir hırsım ve isteğim yok açıkçası ama Efendim. çok te teşekkür ederim. Efendim hayat onu gerektirir, olursunuz yani doğal liderliğe... Bak içimden böyle geldi. <gülüyor> i̇çimden böyle geldi. Böyle gülerek başlayalım, zor günler geçiriyoruz hukuk adına. Şimdi sevgili Hasan benim eski arkadaşım, biz 92-96 yılları arasında o zamanki CMUK Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu yürürlükteyken, Sayfa Oktay Adalet Bakanıyken kendisine avukat seçemeyecek durumda olanlara Öğretcisiz avukat seçilmesi, atanması görevini ıslam barolara vermişti kanun. İstanbul Barosu olarak biz de çocuk hakları komisyonunda bilah edel avukatlık yapan insanlar olduğumuz için dediler ki zaten zorunlu avukatlık çocuklar için çoğunlukla hadi bu işi de siz yapın. Biz çocuk komisyonu olarak, çocuk hakları komisyonu olarak oturduk. Ceza muhakemesi sistemi içinde müdavi atama sistemini kurduk. Ee, ve e, bayağı güzel çalışmalar yapmıştık gençliğimize, deneyimsizliğimize evet. ve bilgi eksikliğimize rağmen Hasan grubun entelektüel üyelerinden biri olarak e, hukuki araştırmalar yapar, bizim ufkumuzu açardı. E, çok önemli katkılar oldu Hasan'ın bu süreçte. O yüzden e, her zaman ilişkimiz güvene, sevgiye, saygıya e, dayalıdır. Çünkü ortak emek verdik, birlikte alın teri döktük. E, iyi bir geçmişimiz var. O yüzden bugün bizi kırmadığı için İstanbul'da e, birkaç gündür e, konuğumuz olduğu için ben ayrıca e, teşekkürlerimi sunuyorum sevgili Hasan sana. Ee, şimdi, şimdi tabi seni bulmuşken aslında bol bol insan hakları mahkemesi işte adlarını <gülüyor> anlatmayı tercih ederiz <gülüyor> belki tembellik ve kolaylık olsun diye ama senin entelektüel birikiminin dikkati olarak daha genel, daha felsefi ve kavramsal bir yaklaşımla. Sürece adım atalım dedik. Çünkü senin peşini bırakmayacağız. Dün bize söz de verdi. Zaman zaman misafirimiz olacaksın. Bugün seninle Hasancım hukuk güvenliği kavramı üzerine biraz söyleşmek istiyoruz. Ee, tamam. olsun hukuk yaşamında bir yapboz denimi içindeyiz. Rejimler değişiyor, hükümet sistemleri değişiyor, adını koyamıyoruz. Acaba siyasi rejim mi değişti, hükümet sistemi mi diyoruz. Bazı işlemler Yasayla yapılırken birdenbire kararnamelerle yapılmaya başlanıyor. Ee, yok o yaptı, bu yaptı, onun yetkisi, bunun görevi. Yani ciddi bir yıkılma, kurulma, değişme, e, hızlı değiştirme ve tartışmadan değiştirme süreci yaşanıyor hukuk dünyasında. Ve o kadar çok üst üste değişim oluyor ki bu istikrarsızlığı da beraberinde getiriyor. Şimdi Bahla abi benden 10 e, 9-10 yıl, e, yıl kıdemli bir e, büyüğümüz. Ben 35 yıllık oldum, Bahra bir de 45 yıllık oldu neredeyse. Şimdi düşünün biz sabah resmi gazeteyi okumadan ve bir davaya girmeden kanunun son hali nedir diye kendimizi denetlemeden adliyeye gidemez hale geldik. Çünkü acaba doğru mu biliyoruz, acaba biz farkına varmadan değişim mi oldu diye bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Uzatmayayım ben hukuk devletiyle ve hukuk güvenliği kavramıyla söze başlamak isteriz. Bu uzun girişten sonra sözü sana veriyorum. Sence hukuk güvenliği nedir? Türkiye'de var mıdır? Çok teşekkür ederim ayın Şimdi hukuk devleti yani hukuk güvenliğiyle çok yakından ilişkili bir kavram. Bazı işte şeylerde hani hukukun üstünlüğü olarak da geçiyor kavram olarak hani hukukun üstünlüğü kavramı belki hukuk devletinden biraz daha açıklayıcı olabilir sonuçta hani yasaların ve anayasanın geçerli olduğu bir sisteme işaret ediyor şimdi bir hukuk güvenliği dediğimizde aslında hani daha geniş bir kavrama bakıyoruz sonuçta insanların yaşadıkları toplumda haklarını hani Güvenceli bir şekilde e, tartışabildikleri mahkemeler önünde ve eğer haklıysalar da e, alabildikleri, bunların sonuçlarından yararlanabildikleri bir e, sistem e, hukuk kuralları içinde. Ama eğer bu hukuk kuralları işlemiyorsa e, aslında e, hani keyfilik hakim demektir e, sistemlere. Ve bu keyfilik beraberinde de, hukuk güvenliğini ortadan kaldırır. İnsanların yasalara ve onun getireceği güvencelere inançları kalmaz. Dolayısıyla aslında hani benim konum olan insan hakları meselesinde tam merkezine oturan bir konudan bahsediyoruz. Bütün sistemlerin bu anlamda işlemesinin ön koşulu aslında hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu devlet düzenlerinin varlığına bağlı. Eğer bu Böyle bir düzen söz konusu değilse o zaman ıı, bizimle bir ıı, hukuk güvenliğinden bahsetmemiz pek mümkün değil. Şimdi ıı, isterseniz hani senin sorduğun sorunun ikinci kısmına bilmiyorum yeterince açıklayıcı oldu mu ıı, anlatmaya çalıştım şey ama ıı, biraz ıı, bu ikinci kısma yani Türkiye bir hukuk Devleti mi ıı, konusuna girmeden önce ıı, Hani birkaç şeye bakmak lazım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin başlangıç kısmında, ki bu aslında sözleşmenin felsefesini, ruhunu, onun dayandığı ilkeleri ortaya koyan bir metin ve sözleşmeye dahil. Yani sözleşme bunun bu başlangıç kısmı üzerinden yorumlanıyor. Dolayısıyla çok önemli bir kısım. Şöyle Diyor e, ilgili bölümde başlangıcın e, sanıyorum 5. paragrafında. Aynı inancı taşıyan ve siyasi gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak bir mirası paylaşan Avrupa Devletleri'nin hükümetleri sıfatıyla evrensel bildiride yer alan bazı hakların ortak güvenceye bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımları atmaya kararlı olarak aşağıdaki konularda anlaşmışlardır devletler. Diyor. Şimdi sanıyorum aslında tartışımız kavramların tamamı paragrafta var. Ama hani onu aşan bir söylem de var. Yani siyasal geleneklerden, ideallerden, özgürlüklere saygıdan da bahsediyor. Ve bunun Avrupa devletlerinin ortak mirası olduğunu söylüyor. Şimdi aslında hani bu idealler ve gelenekler, siyasal gelenekler meselesi de işin önemli bir kısmı, bence hani burada da demokratik bir siyasal özgürlükçü, demokratik bir siyasal rejime gönderme var. Hı. Tabii demokratik anlayış, yani demokrasinin ne olduğuna ilişkin sanıyorum, bizim yaşadığımız ülkede ciddi sorunlar var. Hani biz ilk başlarda işte öğrenciyken falan hani saniyordaki cumhuriyet e, rejim içinde olmak aslında demokratik bir rejim içinde olmakmış gibi geliyordu ama aslında e, öyle olmadı. E, kısa sürede e, anladık. Yani bunun da altında yatan şey e, çoğulculuk, e, temel hak ve özgürlüklere verilen değer onların e, aslında sistemin temelini oluşturduğuna dair genel bir yaklaşım ve bunun içinde de çok önemli bir yere oturan ifade özgürlüğünün ve onun doğal görünümü olan daha özel bir hali olan toplanma ve gösteri haklarını da içine alan bir şeyden bahsediyoruz, rejimden bahsediyoruz aslında ama bu Böylesi bir rejimin ortaya çıkabilmesi için de işte asgari koşullar var. Yani en başında güçler aile ilkesi dediğimiz ilke. Peki böyle bir ilkenin etrafında mı Türkiye'deki rejim şekillendi? Hani bana sorarsanız başından itibaren aslında... Böylesine etkili bir demokratik rejimin inşası için yaşamsal olan o güçleral ilkesinde hep bir takım sıkıntılar da hep yaşana gelmiştir. Yani yürütme lehine hep büküldüğü için denge. Orada çok ciddi sorunlarımız var bu anlamda. Dolayısıyla da yürütme çok kolay hukuk dışına gidebiliyor. Bu da bizim aslında hani hukuk kültürümüzle. De yakından, yani demokrasi kültürümüz ve hukuk kültürümüzle de yakından ilişkili yani buradaki kavramları toplumsal hafızamızda nasıl algıladığımız ve ona yönelik nasıl tepki verdiğimizde de doğrudan ilişkili hukuk güvenliği meselesi diye düşünüyorum. Evet. Burada Şimdi... bir şey söyleyebilir miyim ben de Aslan Bey? Buyurun. Dediniz ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin giriş bölümü çok önemli. Yani bu sözleşmeci devletlerin bu sözleşmeyi imzalarken ki niyetlerini, amaçlarını gösteren ve sözleşmenin ruhunu gösteren bu giriş bölümü. Tabii evet. bu sözleşmenin imzalanış tarihine baktığımızda iki koca kanlı savaş sonrası Avrupa. Dünyadaki savaş sonrası. Önce 1945 Birleşmiş Milletler, arkasından 48 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Bu, bu, bu beyannameye de atıf var sözleşmede ve arkasından da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Fakat bu sözleşmeci devletlerin bu sözleşmelerde imzaladıkları ilkelere, güvencelenen e, haklara ve özgürlüklere bağlı kalıp kalmadığı açısından yürütme dediğiniz için söylüyorum. E, bir şey daha ihtiyaç vardı sanıyorum. O da insan Hakları Avrupa Mahkemesi. E, ve mahkeme aslında bu sözleşmeye, sözleşmeyi yorumlama tekeline sahip adeta ve sözleşmeci devletlerin buna uyup uymadığını denetliyor. E, bu bakımdan da e, dediniz ki yani kuvvetler ayrılığı prensibi e, yasama yürütme ve yargı e, burada e, hakikaten e, yargı e, gücü olmasa bu sözleşmenin çok bir anlamı çok bir işlevi de yok gibi geliyor. Bu bakımdan da işte bağımsız, adil, etkin bir yargı hem uluslararası, ulusal üstü düzeyde hem de ulusal düzeyde çok önemli görünüyor. Evet. Yani ya. tabii aslında çok benim de hani belki zamanımız olsa daha hani ayrıntılı konuşmak istediğim bir konu. Özellikle hani bu insan hakları uluslararası insan hakları mimarisinin hani ortaya çıktığı iklimle bugün iklim arasında um, ciddi um, farklar var. Ve aslında um, yaklaşık bir on yıldır um, giderek derinleşen, dünyadaki genel siyasal konjöktür de bununla um, bağlantılı biraz, um, giderek derinleşen de bir kriz var. Yani insan haklarının etkililiği um, meselesi. Çünkü bu aslında 2 um, Dünya Savaşı sonrasındaki um, devletler arasındaki düzenin um, ana taşıyıcı konularından bir tanesi um, aslında insan haklarına uygunluk, insan haklarına saygı, insan haklarını icelleştirme. Nitekim Türkiye'de yani zaman zaman duraksasa da hani bu alanda aşama kaydetmiş ülkelerin başında geliyor. Ama tabii ki son 5-4-5 yıllık süreçte bu aşamanın da gerilediğini tanık ediyoruz. Ama hani bu, bu gerileme dünyadaki genel gerilemeden de a, çok bağımsız değil. Yani örneğin Birleşmiş Milletler Sistemi'nin koruma sistemini hani insan hakları sistemi dediğimiz aslında uluslararası bir koruma a, mekanizmasından bahsediyoruz. Devasa bir mekanizma. Bir yandan küresel işliyor Birleşmiş Milletler Çerçevesi'nde. Orada da bir sürü insan hakları sözleşmesi var. Hani pek kamuoyu bilmeyebilir ama çok önemli a, sözleşmeler bunlar işte. A, medeni ve siyasal haklar sözleşmesi gibi, e, ekonomik, kültürel, sosyal haklar sözleşmesi gibi. Ki bunlara iki sözleşmeler dinliyor. Birbirlerinden çok kolay kolay böyle ayrılabilecek sözleşmeler değil. Nitekim e, oradaki bir sürü e, hak, e, Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi açısından da e, geçerli ki Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi, Avrupa Konseyi'nin bizim de kurucuları arasında bulunduğumuz ve başından itibaren etkin olmaya çalıştığımız devlet olarak, ülke olarak bir kurum. Ve yine dediğim gibi Bayra abinin de çok yerinde bir şekilde bize hatırlattığı gibi 2. Dünya Savaşı sonrasında gelişen dünya düzeninin önemli parçalarından biri. Barış, bir daha savaşın olmaması, insanların istikrarlı bir... E, yönetim altında e, ve şiddetsiz bir dünyaya, e, dünya idealine uygun şekilde yaşaması için kurgulanmış e, sistemler bunlar. Ama e, son dönemde e, bu sistemlerin aşındığını, devletlerin e, İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya koydukları taahhütleri, bağlılıkları bakımından e, bir gevşemenin e, yaşandığı, bir dönemden de geçiyoruz aynı zamanda ve e, dolayısıyla burada zaman zaman özellikle insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarının e, uygulanması bağlamında e, bir takım zorluklarla da e, karşı karşıya kalındığını, ciddi meden okumalarla karşı karşıya kalındığını da e, biliyoruz. Ama hani, e, isterseniz daha da ayrıntılı bir şekilde yani bu zorlukların ne olduğunu da e, biraz zamanımız ayı veriyorsa e, konuşmak isterim açıkçası. Yani şöyle ben şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi e, Avrupa Konseyi'nin 47 ülkesi e, bu sözleşmeye imza atarken senin de demin e, önümse attığın ve bir paragrafını okuduğun gibi ön sözde zaten bir temel atıyorlar. Diyorlar ki biz bir mutabakata vardık, ortak bir kültürden geliyoruz, ortak bir geçmişimiz var ve bu geçmişin bize bıraktığı bir miras var. Bizim hafızamız var ve belli kavramları belli biçimlerde nitelendiriyoruz ve birbirimize birey toplum devlet ilişkisinde belli bir kamu düzenini ortak alanda birlikte kurmak ve yürütmek için söz veriyoruz deniyor. Şimdi bu sözden acaba geri mi dönüldü? Çünkü hukuk devleti kavramı her şeyin temeli aslında hukuk güvenliğini konuşacağız ama hukuk devletinde e, öncelikle durmak durumundayız. Şimdi bakıldığında senin de söylediğin gibi bugün için hukuk devleti Öğretide de söylenir. Bir Her derde deva gibi kullanılan bir kavram. Bir taraftan da içinde insan haklarını ve demokrasiyi de e, içerdiğine ilişkin bir yaklaşım var. Ama en başta söylediğin gibi aslında hukuk devleti bir koruma ilkesi ve keyfiliğe karşı e, bireyleri e, koruyor. E, eskiden ahlaka, dine, e, fiili güncel siyasete, geleneklere, göreneklere göre yani subjektif ilkelere göre e, belirsizlik ve güven içermeyen şekilde e, toplumların ve devletlerin yönetilmesi söz konusu iken, hukuk devleti ile artık e, belirgin, öngörülebilir, istikrarı olan, güvence veren bir sisteme geçiliyor ve e, devlet e, hukuku e, hem kendisinin uyacağı hem de bireylerin ilişkilerinde uyması gereken bir araç olarak ortaya koyuyor. Ama o kadar çok... Yıkılmalar, dökülmeler, ayrışmalar, birleşmeler, rejim ve hükümet modeli değişimleri gündeme geliyor ki sınır değişimleri, göçler, bu hareketlilik, savaşlar adı konulmadan yaşanıyor ve insanlar sürekli değişim halindeler ve sürekli bir istisna hali, sürekli bir zaruret hali gündemde ve bu istisna hali her hukuk devletinin ee, i̇çinde var. İnsan Hakları Sözleşmesi de bu istisna halini ve olağanüstü hali e, öngörüyor. Onun hukukunu üretiyor ama bu istisna halinin genişlemesi, geniş yorumlanması ve fiili uygulamaları sanki hukuk devletinin kendi sonunu kendisinin getirdiği bir genişlemeye ve dejenerasyona yol açıyor. Oradan devam edebiliriz belki çünkü geldiğin nokta tam orasıydı. <gülüyor> tamam. Çok güzel. <gülüyor> Yani bu işte kriz halinden aslında insan haklarının da krizi bu. çünkü bu da jenerasyon beraberinde bir çeşit sıvılaşma hani diyorum ya da buharlaşma etkisi yaratıyor. Bunun ilk kırılma anı hani bana göre ki birçoğunuzla paylaşır diye düşünüyorum. 11 Eylül meselesi. 11 Eylül'le birlikte hani İnsan haklarının aslında a, güvenliği dünya a, ölçeğinde a, a, giderek feda edildiği a, bir döneme girildiğini düşünüyorum ben. A, ve bunun aslında a, bütün kıtada a, çok a, hani dramatik etkilerinden de a, söz etmek mümkün. A, hani Avrupa kıtası bakımından a, örneğin a, hala mahkemenin a, işte atlarında çok önemli yarıştan işte elmas gibi. Hani bir dizi e, kararda aslında hani sistemlerin, hukuk sistemlerinin bu tarz bir dejenerasyona ne kadar hazırlıksız olduğunun da e, hani resmi çekildi bir çeşit. E, çünkü buralarda işte e, hani gizli gözaltı merkezlerinin olduğu ortaya çıktı. Devletlerin özellikle siyaha tarafından yürütülen operasyonlar bağlamı üzerinden. Bu eylemlere göz yumdukları, işbirliği yaptıklarına dair tespitler ortaya çıktı. <gülüyor> Dolayısıyla aslında çok kötü bir sınav verildi bir anlamda. Bütün o, bu tunturaklı lafların, hani mirastan, insan haklara saygıdan falan bahsediyoruz. Ama aslında bu süreçlerde sistemin açmazlarını, gri noktalarını da daha net gördük. Yani bu istisna hali meselesi. Sanıyorum biraz tam da buna karşılık geliyor ve dediğim gibi aynı bu sürekli bir hale dönüşme eğilimi taşıyor ne yazık ki. Ama aynı dönemde Ani'nin insan hakları Avrupa mahkemesi başka bir takım meydan okumalara da maruz kaldı. Yani bu bu meydan okumaların bir tanesi bu gerçekten 11 Eylül sonrasındaki çözülmeye cevap hani ona ona karşı bir Duruş sergilemek çok önemli. İki mahkemenin aslında istihbaratlarında hani bunun ipuçları çok var. Ancak yani bazı durumlarda bu mimarinin etkisiz hale gelmesinin altından hani çok kapsamlı bir saldırı altında gerçekten de bu tarz şeyleri hemen cevap vermek mümkün olmuyor. Nitekim işte 2016. Temmuz'unda yaşanan darbe girişiminden sonra hani hak ve özgürlükler bakımından işte olağanüstü haliyle birlikte getirilen bir takım uh, kısıtlamaların yarattığı uh, tahribatı da gördük. Yani bunların um, bir kısmı uh, örneğin uh, fazlasıyla ölçüsüz uh, uygulanan şeyler. Yani örneğin uh, atıyorum hala uh, işte ifade özgürlüğü meselesinde çok ciddi sıkıntılar var ama gösteri ve toplantı e, hakkı, toplantı yapma, yani kendini ifade etme bir boyut olduğunu söylediğimiz e, bu hakkın süresiz neredeyse e, 2016'dan beri Türkiye'de yani ortadan kalktığı iller var. Hı hı. Örneğin işte Van'da hani güneydoğuda bazı iller işte e, hani Ankara'da bile e, bazı gruplar bakımından neredeyse süresiz bir engelleme hali var ve bunun da aslında temellide hani hukuksal karşılığının olduğu söylenemez. Çünkü ya da sürekli sokağa çıkma değil mi? Diyeceğim hayır zaten geçti. Yani, işte. <gülüyor> tamam Yani olağanüstü hal rejimi aslında bir hukuksuzluk rejimi değil. Yani daha doğrusu bütün hak ve özgürlüklerin hani ortadan kaldırılabileceği bir rejim değil. Bunu sınırlayan bir dizi kural var. Yani öyle kafanıza göre hak ve özgürlükleri e, sınırlayamıyorsunuz. E, nitekim işte Anayasa'nın 15. maddesinde bununla ilgili e, hükümler var. E, ayrıca da işte e, Olağanüstü Kanunu gibi hani e, bu rejimin e, içeriğini belirleyen e, sınırlarını belirleyen hükuk kurallarıyla e, bağlı olunması gerekiyor. Ama örneğin e, buna uyumadığı e, çok açık. Örneğin yani şu özgürlüğü, ve güvenliği hakkı ıı, bağlam bir kenarında tutun, hani aklınız bir kenarında tutun. İşte 30 güne varan gözaltılar, hani ıı, açısından, hani söylüyorum bunu, çünkü burada orantılılık meselesi hani gündeme geliyor. Yine ıı, işte to toplantı ve gösteriüş hakkı bakımından konuşmuştuk. Ee, orada da hani bu tarz ıı, blok bir ıı, özünü ortadan kaldıracak şekilde hakkın. Iı, kısıtlama rejimi aslında anayasanın 15. maddesinin kabul edebileceği bir rejim değil. Nitekim İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 15. maddesi de tesadüfi bir şekilde aynı. Yani hakların sınırlandırma rejimini düzenliyor. Orada da aslında hani bunun böyle olmadığına dair çok sayıda veri var. Biraz daha söyleyeyim. Ayrıntılandırayım mı? İstar mısınız bilmiyorum. Yani ben hukuk devleti kavramından hukuk güvenliği kavramının ayrıntılarına geçmeyi tercih ediyorum aslında. Çünkü klasik liberal devlet sisteminin bir kavramı hukuk devleti ve e, toplumsal yaşam alanlarını siyasetin hukuk tarafından kontrol edilmesini ilişkileri düzenleyen e, bir e, kavram. Ve e, bu e, hukuk devleti kavramının e, ilk başta söylediğin gibi en temel özelliği keyfiliğe karşı güvence getirmesi, keyfiliği bertaraf etmesi ve bir istikrar sağlaması. E, e, dolayısıyla hukuk güvenliği hukuk kavramı, devleti kavramının bir alt başlığı aslında ve e, vatandaşlara... Devlet tarafından verilen bir söz var devlet hukukla bağlı kalacağına söz veriyor bu devlet için bir ödev bireylere de hukuka uygun davranma sorumluluğu yüklüyor İşte bu noktada bu karşılıklı ödevler sorumluluklar kurallara uyma bilinci kuralı ortak üretme kabul etme bilinci o zaman beraberinde hukuk güvenliği kavramını geçiriyor. Hukuk güvenliği kavramında alt kavramları var. Öngörülebilirlik, istikrar, belirlilik. Bunlarla ilgili senin değerli görüşlerini öncelikle dinleyicilerimiz duysunlar istiyorum. Ondan sonra da dediğin gibi hem makro ölçekte hem de Türkiye'de durum nedir ve nelerle karşı karşıyayız diye devam edebiliriz. Tamam. Ben de ikinci yarıda bir şey söylemek istiyorum ama ikinci yarıda şimdi Hasan bu konuya e, yanıt versin, değerlendirme yapsın. E, tamam. Yine Hasan'ın biraz evvel söylediği konuya ilişkin bir şeyin üzerinde durmak istiyorum ama ikinci bölümde yapalım onu. Tamam. Kısaca yani çok zamanımız kalmadı ara vermek için o az açıdan hani a, senin aynı ucun hatırlatma çok güzel oldu aslında hani bu a, devletlerin kendileri hukukla bağlı a, kılma iradesi ya da onunla ilgili sorun aslında hani biz hukuk fakültesinden mezun olanın son sınıfta hani çok üzerinde durduğu kamu hukukunda bir kavram ya da bir duruma işaret ediyor ve bunun aslında çok hani geçmişi eskilere dayanan bir sorun olduğunu da biliyoruz yani o anlamda hukuk felsefesi içinde hani baktığımızda devleti sınırlama ve devletin de kendini bu sınırlamalar içinde konumlandırması sorunu çok eski bir sorun ve hemen benim aklım hani Atina demokrasisini geçiriyor gerçekten de orada örneğin hani bu sorun burada açıklaması çok zor olan çok kapsamlı bir problem ama hani bir şekilde demokrasinin gelmesi yani halkın iktidarı ele almasıyla birlikte Örneğin bu sorun ortaya çıkmış yani milattan önce 3. Işte dördüncü yüzyıllar sanıyorum ya da 5. yüzyıllar hani o, o süreçler içinde Örneğin devleti nasıl zırlandırırız üzerinden yani bir um, mücadele um, yürümüş ve orada örneğin, işte um, yargının um, işleyişi bakımından çok ilginç. Yani bugün bile aslında bizim hani üzerinde pek düşünmediğimiz yargı ile ilgili hani bize çok ters gelen jüri sisteminin o günlere ait olduğunu biliyoruz. Bunun altında yatan şey şu, yani devlet gerçekten işte kendi anayasasını o dönemde yapıyor. milattan önce 5-6. yüzyıllarda. Ama yani sonuçta bu yasaların uygulanması problemi daha doğrusu ayrımcılığa maruz kalmadım. Uygulanması problemi hemen beliriyor. Aslında ondan iki yıl önce yani altıncı yüzyıllarda falan sanıyorum bu Hesiodos'un Günler ve İşler diye bir kitabı var. O çok ilginç bir kitap. Ee, hani okuduğunuzu bilmiyorum. Orada örneğin e, yani bir takım meseller var işte şeyler var ama onun içinde e, e, o, o kitapta e, Aristocrates'in o bir yargı yetkisini nasıl manipüle ettikleri yani, ve kendi adaletlerini e, dayattıkları e, hani çalışan sınıflara, e, ondan ilişkin böyle çok sayıda şey var. Şimdi bunun e, çözümünü örneğin, e, Atina'da e, demokrasi geldiğinde e, şöyle bulmuşlar, bir e, jüri sistemi getiriyorlar. Bu jüri, örneğin, e, kurayla belirleniyor. Yani bizim bildiğiniz e, anlamda... E, meslekten profesyonel bir yargıcın olduğu bir e, sistemi e, terk ediyorlar geçmişten e, ayrı olarak e, iki yani bu jüri sistemin kuralı belirlenmesi e, sonuçta yargıcın örneğin e, ayarlanması ona etki edilmesi e, problemini ortadan e, kaldıran bir şey ama onu daha güvencelerle getirmek için örneğin e, jüride görev alanlara da aynı zamanda e, o gün e, dünya hani insanlık tarihinde ilk olarak o göreve ait bir ücretlandırma da yapmışlar. Yani insanları örneğin bu görev sırasında işlerinden, güçlerinden kalmaları ki çalışan sınıflar açısından söylüyorum bunu. Ve onların durumunu zorlayacağı için örneğin böyle bir çözüm üretilmeye çalışılmış. Şimdi bizim açımızdan da yani bu şeyin yargının etkililiği meselesi, hukukun etkililiği meselesi aslında bir dizi tartışmaya gerektiriyor. Ama bu tartışma öyle elitlerin ya da bizim gibi hukukçuların tek başına yapabileceği bir tartışma değil. Yani bütün toplumlarda böyle gelişmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan da örneğin etkili bir yargı, etkili bir hukuk sisteminin nasıl olması gerektiği çok kamusal bir tartışma ve aslında ülkedeki hani siyasal, sosyal bütün tarafların hani, burada ortaya koyup kendi modellerini daha etkili, nasıl olabilir üzerine fikir yürütmelerinin yapılması lazım. Bu yapılmadığı sürece aslında bu anlamda bir çözüme ulaşmakta çok mümkün gözükmüyor benim açımda. Evet, tam, tam tam buçuk oldu galiba. Daha doğrusu yarım saat oldu. Bir müzik arası verelim. Bir çocuk korosundan Zülfü'nün Güneş Toplası'nı. Dinleyelim, arkasından da programımıza devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da bugün konuğumuz Antalya Barosu Başkanı değil, Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı, eski İstanbul Barosu üyelerinden Avukat Hasan Kemal Elban'la insan haklarını, e, dününü belki de bugünün insan haklarının krize girdiği dönemleri, Böyle bir genel e, konuşuyoruz. Tekrar kendisine programa katıldığı için teşekkür ediyoruz. E, Aynur Hanım isterseniz ben bir sorum var. Daha doğrusu üzerine dokunmak istediğim bir konu var. E, onu e, Hasan Bey'e sorayım. Şimdi dediniz ki e, aslında bu 11 Eylül İkiz Kuleleri vurulmasından sonra dünyada e, adeta bir insan hakları ile ilgili bir gerileme, bir kriz olduğu Bizde de 15 Temmuz'dan sonraki olağanüstü hal döneminde bir gerileme insan hakları açısından uygulamada ve belki de hatta yargıda bir gerileme oldu dediniz. Ve aslında kişilerin hukuk güvenliğini sağlama konusundaki temel normları iç hukukumuzda anayasa belirliyor dış hukukla ilgili, ulusal üstü hukukla ilgili de uluslararası sözleşmeler e, imzaladığımız ve onların denetleme yetkisini kabul ettiğimiz yargısal kurumlar, işte e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi. Şimdi biz anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasıyla esasen ülkemizdeki hukuk güvenliğinin veya haklar ve özgürlükler sisteminin çerçevesini bir anlamda e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle ve e, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temel ilkeleriyle güvencelemiş görünüyoruz. Yani anayasa 90. şimdi e, dünyada böyle bir kriz olunca doğrusu insanın umudu biraz e, kırılıyor. Bizde de işte 15 Temmuz sonrası veyahutta da işte 12 Eylül döneminde, 12 Mart döneminde bu özgürlüklerin, anayasal özgürlüklerin, hakların çoğu sınırlandı. Oysa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de zor zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda, dünyanın birbiriyle kavga ettiği zamanlarda yaşananlardan dolayı düşünceleri, siyasi düşünceleri dinleri inançları kimlikleri ile azınlıkta olanların haklarının güvencelenmesine ihduyulan ihtiyaçtan dolayı böyle bir ihtiyacı yaratmış. Özellikle bu savaşlar insanlara azınlıkta olan kişilerin düşünce olarak ırk olarak siyasi görüş olarak din inanç olarak, Bunların güvencelenmesi ihtiyacını getirmiş ki bu kadar acılar yaşanmasın diye. Bizde de e, anayasa 90 sonla bence çok önemli bir hukuk e, şeysi, e, gelişimi sağlandı. Ama e, bugün e, 15 Temmuz'dan sonra özellikle tıpkı 12 Eylül olduğu gibi 12 Mart döneminde olduğu gibi bu hak ve özgürlükler Anayasal bir rejim olmasına rağmen olağanüstü hal rejimi oldukça tırpanlandı, sınırlandı. Peki sizce Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü hal dönemi bittikten sonraki kararlarında hukuk güvenliği açısından bize umut veren kararlar var mı? Yoksa halen Anayasa Mahkemesi bu güvenceleri sağlayacak kararlar vermekten uzak mı? Tabi bu arada e, İçişleri Bakanı'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı e, şey e, ben buna başka bir isim bulamıyorum tehdit. E, bu da tam anlamıyla adil yargılama hakkını etkileme yönünde bir et, e, tehdit. Çünkü Bahri Belen bunları Anayasa Mahkemesi'ne söylese bu etkileme olmaz. Ama yürütmenin üstündeki mercilerden biri, yetkililerden biri bunu yaparsa bu etkili olur. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlardaki insan hakları ve özgürlükler konusunda dolayısıyla demokratik toplumun üç sacayanından biri olan insan hakları ve özgürlükler açısından verdiği kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani hukuk güvenliği e, bağlama üzerinden konuşacaksak Evet. Aslında bir dizi karar var. Şimdi tam isimlerini çıkaramam. Benim de ismi hafızam bayağı sıkıntılı olduğu için kusuruma bakmayın. Ama hani bildiğim bir dizi karar var ve bu kararlarda hukuki belirlik ilkesi diyor. Anayasal Mahkemesi, yasallık ilkesi diyor. Yani bu bağlam üzerinden verdiği bir dizi olumlu karar olduğunu söyleyebilirim. Ancak mahkemenin yani karar üretme siyasetinde bence daha dikkat çekici sorun ülkenin gündemine oturan ve hukuk devleti ilkesi bakımından çok önemli sorunlara işaret edilen meseleleri çözme bakımından ciddi bir tereddüt içinde olması. Yani bunları öncelemek, bu tarz ilkesel karar verebileceği ve uygulamada ortaya çıkan bazı sorunlara açıklık getirebileceği noktalarda kendini geride tutuyor. Hatta çekiniyor yani böyle davalar bakımından karar verme konusunda bence bu önemli bir sorun. Diğer bir sorun da işte yani 15 Temmuz 2016 sonrasında kendi üyelerinin ne ilişkin verdiği bir karar var yani o karar önün hani mahkemenin inandırıcılığı meselesini. Güvenliği meselesini de ciddi bir şekilde sarsmış durumda. En azından yargıçlık güvenceleri açısından ne olursa olsun ne suç işlemişse işlesin yargıçlar Güvenceli en azından anayasal güvencelerin işlediği bir takım pozisyonlar o süreçlerden sonra ancak az Bu tarz bir güvencenin ortadan kalkması aslında yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını yani üzerine çok büyük bir gölge düşürüyor. Aslında tabii bu bu <gülüyor> yargıçların ya da savcıların ya da avukatların yargılanmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası güvenceler onların kişilikleri ile ilgili bir güvence değil. Meslelik değil. Aslında tam da tam da yurttaşın hukuk ihtiyacı adalet ihtiyacının teminatı onlar. Aynen çok doğru bir şekilde vurguladınız. Merhaba abicim. Yani buradaki ıı, mesele yargıçlara ayrıcalık tanımak falan değil ama onları ıı, de, yürütmenin ıı, müdahalelerinden ıı, koruyacak bir ıı, maddi çalışma ortamı. Yani orada soluyabilecekleri, ıı, kendi vicdanlarıyla baş başa kalabilecekleri bir ortama ıı, ortamda kalmaları gerekiyor yargıçların. Başka türlü onların bağımsız ve tarafsız olduklarını biz hissedemeyiz, göremeyiz. Ama bu güvencelerin ortadan kaldırılması a, bir blok olarak. Yani bunun a, bu, bu, buradaki yargıçların suç işleyip işlemedikleri meselesi bence a, ayrı bir konu olabilir. A, suç işlemiş olabilirler. Ama hukuk devletinde hani tekrar a, oraya dönüyoruz. yargıçların nasıl a, soruşturulacakları, a, nasıl görevlerinden el çektirilecekleri vesaire bir prosedür var. Bununla ilgili güvenceli bir rejim var. Bu güvenceli rejimin ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Son dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne önüne giden bazı başvurularla ilgili olarak işte Alparslan Altan mesela gibi ortada ciddi eleştiriler var. Yani yargıçların ki Alparslan Altan Anayasa Mahkemesi'nin biliyorsunuz. Hani bu tarz bir güvencesiz ortam içinde soruşturmaları, kovuşturmalarını dönük ağır eleştiriler olduğunu görüyorsunuz Avrupa İnsan Mahkemesi tarafından. Hı. Demek ki aslında o süreç içinde yapılan işler, yargıçlara dönük, suçlu olduğu iddia edilen, yargıçlara dönük yapılan işlemler aslında yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını yani, büyük ölçüde yaralamış bir işlemler bütün haline geliyor. Nitekim yani yargının şu an ki biz her gün bunu deneyimliyoruz kendi hukuksal pratiğimiz içinde. Bu ölçüde yani, tarafsız bir bağımsızlık konusunda sorunlu bir pratik içine girmesinin altında biraz böylesi bir güvence rejiminin, yargıçlar bakımından bu güvence rejiminin son derece ağır bir şekilde yer alması yatıyor diye düşünüyorum altında. Hukuk güvenliği ilkesi zaten devlete duyulan güvenle de doğrudan bağlantılı. Ama bu son İçişleri Bakanı'nın eleştiri, ağır eleştiri ya da yargıya yönelik işlevini yapan yargıya yönelik Eleştiri adı altında getirdiği, o zaman kurumalarınızdan vazgeçin gibi Hı -hı. E, ne bu anlama geldiği. Ki, bu eleştiri tabi ki bu bence. Tabii tabii yani şey eleştiri yani... görünümü altında dedim. Aslında hukukun kendisine duyulan güveni de sarsıyor. Çünkü Aynen. anayasa mahkemesi ne yapıyor? Norm'un e, anayasal düzene uygunluğunu, evrensel hukuk düzen, düzenine uygunluğunu denetliyor. Soyut ve somut e, biçimde denetimler yapıyor. Burada da e, yapılan bu düzenlemenin temel hak ve özgürlüğün kullanılmasına ağır bir müdahale olduğunu ve gereksiz olduğunu, toplumsal bir ihtiyaca denk düşmediğini, ölçüsüz olduğunu değerlendirmiş. Şimdi bu hukukun yaratılması, üretilmesi ve kullanılmasıyla ilgili bir tartışmadır. Anayasa Mahkemesi işlevini görüyor ama e, hukuk niçin böyle de, e, işletiliyor hukukun oluşturulması ve norm haline bir e, kuralın herkesi bağlayan bir yasa normu haline gelmesiyle ilgili süreçte Anayasa Mahkemesi niye denetim görevini icra ediyor diye kafa, yapılan kafa tutma aslında hukukun üretilmesiyle, hukukun e, güvenilirliğiyle ve e, kullanılmasıyla ve eşit şekilde kullanılacağıyla ilgili de İzleyenler, dinleyenler ve bu ülkede yaşayanlar üzerinde hukukun kendisine duyulan güveni sarsıyor. Yani bu anlamda bir hukuk güvenliği ihlali ortaya çıkıyor. Çünkü belirlilik olması lazım. Yani ülkede insanlar yaşarken kendi davranışlarını nasıl yönlendireceklerini ne yaparlarsa e, idareyle ya da mahkemeyle karşı karşıya kalacaklarını nasıl kendilerine bir yaptırım uygulanacağını bunun para mı mal mı? Hapis mi e, olacağını bilebilmesi lazım. Şimdi Anayasa Mahkemesi e, şehirler arası e, alanda böyle bir şeye müdahaleye gerek yoktur. Ne ilgisi var dediği yerde İçişleri Bakanı böyle dediği zaman ve bunu e, soyut bir güvenlik sorunu olarak ve kolluğun işini yapamazlığı olarak e, sorun olarak gündeme getirdiğinde şimdi bir e, vatandaşın, sıradan bir vatandaşın ya da örgütlü bir kişinin, sendikal hakkını kullanmak isteyen sürekli toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyen bir vatandaşın normun içeriğiyle, sınırıyla, nerede sınırlanacağıyla ilgili ve normun nasıl kullanılacağıyla ilgili ya yani norm demek özgürlüğü güvence altına alan kural demek özgürlüğünü nasıl kullanabileceğiyle ilgili ciddi bir kafa karışıklığı Normu bilmeme, belirsizlik, davranışlarını yönlendirememe e, riskiyle karşı karşı olduğunu görüyoruz. Yani İçleri Bakanı aslında eleştiri adı altında e, kafa tutmasıyla Anayasa Mahkemesi'ne vatandaşın güvenlik duygusunu bence ihlal ediyor. Hukuka duyduğu güveni ihlal ediyor. Yani e, tabii şimdi e, gerçekten hani önemli bir e, sorun bu. E, ama hani sadece e, işte... İçişleri bakın, şahsında ortaya çıkan bir mesele değil. Tabii bu aslında ki. genel genel bir yaklaşım, yönetme yaklaşımındaki soruna işaret ediyor bence. Özellikle son dönemde hani terör yüklenen anlam bu kadar belirsizleşmesi, onun hani temel hani karşı durduğumuz nokta şiddet değil mi? Yani fiziksel şiddetin bireyler üzerinde işte yani bir takım siyasal amaçlarla kullanılması meselesini çok aşan artık insanların fikir dünyalarını terör yaftası altında tutan eleştiri haklarını baskılamaya kadar varan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Şimdi bu yaklaşım aslında biz hani yeni bir yaklaşım değil. Biz 90'lı yıllarda da bütün o insan hakları hareketleri içinde ağır bir dönem geçirildiğini biliyoruz. Özellikle e, Olağanüstü hal e, yine o dönemde de Anadolu bakımdan söz konusuydu. Yani o, oradaki süreçlerde hep e, biz yani şunu duyduk. Yani terör e, söz konusu olduğunda hak ve özgürlüklerimizin e, biraz fedakarlık etmemiz lazım. Ya da bizi hep bu e, dayatıyor. Aslında bu söylemin altında yatan şey e, tam da bu. Yani hak ve özgürlüklerimiz konusunu e, bir kenara bırakın. Çünkü güvenliğiniz söz konusu, bu güvenliğin sağlanabilmesi de ancak hak ve özgürlüklerinizden vazgeçerek sağlanabilir a, mantığının bize dayatılmasıyla ilgili. Oysa ki a, güvenli bir, a, tekrar altını çizeyim ya da a, tırnak içine alalım, hani güvenlik insan hakları olmaksızın, insan haklarına saygılı bir yönetim tarzı olmaksızın a, gerçek anlamda sağ, a, sağlanamaz insan hakları sisteminde de, yani Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmelerinde de hepsinde aslında hani bu güvenlik sorunu ya da şiddete başvurma bireylerin durumunda aslında hak ve özgürlüklerine bir takım sınırlamalar, sınırlama rejimlerinin öngörüldüğünü görüyoruz zaten. Yani bu sistemler hiçbir sınırsız özgürlük sınırsız sorumluluk içermiyor. Yani bir yandan devletlere sorumluluk yüklerken aynı zamanda bireylere de e, birtakım sorumluluklar e, yüklüyor. Dolayısıyla e, bütünüyle sanki bu sınırlamaların e, yokmuş gibi e, topluma e, hani bunun ya, lanse edilmesi daha doğrusu, empoze edilmeye çalışılması ben hani e, biraz bilinçli bir e, çabon ürünü olduğunu düşünüyorum ve Türkiye gibi hani, hukuk kültürünün de zayıf olduğu bir toplumda yaşadığımızı düşünürsek insanların bu söylemin alıcısı olması nitekim, hani çok kolay oluyor. Oysa biraz içine girdiğimizde aslında o kadar da öyle hani güvenliği ortadan kaldıran bir sistem yok. İnsan hakları sistemi de bütünüyle bunu dışlamıyor. Dolayısıyla zaten Hani sınırlamaların öngörüldüğü bir e, sistem içinde siz güvenlik gerekçesiyle, bütünüyle e, çubuğu <gülüyor> e, güvenlik tarafında e, bükerseniz eğer, ortada insan hakları ile ilgili tabii kriz ortaya çıkıyor. Yani bu kriz de e, kaçınılmaz bir şekilde e, hep e, toplumun temelini e, sarsıyor. Nitekim işte 12 Eylül sonrasında yaşadıklarımızla o süreçler, e, sonrasında işte 90'lı yıllarda yaşadığımız süreçler ve şimdi e, son dönem darbe girişimi sonrasında yaşanan e, süreçte biraz Kantar'ın topuzu kaçtı. Yani bir, biraz değil, bayağı kaçtı ve bunun e, tekrar toparlanması lazım. Yani tekrar e, normal bir anayasal a, sistem içinde e, hak ve özgürlüklerimizin daha güvenceli e, olduğu, kendimizi güvenlikte hissedebileceğimiz rejim ancak bölüm e, Yoksa e, işte İçişleri Bakanı'nın söylediği e, gibi sonra da yani güvenliğinizi ne yapacaksınız gibi bir tehditle karşı karşıya kalınması gerçekten çok üzücü ve kaygı verici. yani Hepimiz açısından. Aslında, evet. Aslında aslında tabii bu hukuk güvenliği hem söylediğiniz gibi bireylerin ama aynı zamanda yani yönetilenlerin olduğu kadar aynı zamanda yönetenlerin de güvenliği. Ve hukuk güvenliği olmayan bir toplumda aslında huzur yok. Hiçbir huzur olamaz. Aynen. Bu bakımdan hukuk güvenliği ve bu hukuk güvenliği ile ilgili ulusal ve evrensel kuralların e, olağanüstü dönemlerde bile çok titizlikle e, sınırlanması ve e, bu konuda yargının etkinliğinin, yargının evrensel kurallara bağlı e, kararlar vermesinin çok yaşamsal olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Evet, bir başka programda şimdi önüme düştü Anayasa Mahkemesi ile ilgili ve eski başkan yardımcısı ile ilgili beyanlarına devam ediyor Süleyman Soylu. Sakil bir davranış demiş, bisiklet üzerinden tweet açması vesaire Başka şeyler de söylemiş zamanımız yok. Yani artık hukuk güvenliğini aşan bir tartışma var, ötekileştirme ve düşmanlaştırma siyaseti. Bir İçişleri Bakanı'nın yüksek yargıçlara yönelik bu şekilde bir siyaset yapması zaten hukuk devletiyle ne kadar uyumlu, kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle ne kadar uyumlu, akların herkesin açık bir şekilde gördüğü bir durum. Ee, Hasan'cım ben çok teşekkür ediyorum sana. Zamanımız doldu. Çok teşekkürler Hasan. İyine ben bu teşekkür kaydı, ederim. <gülüyor> teşekkürler. Bu kaydı e, yapmamızı, gerçekleştirmemizi sağlayan Sayın Selahattin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Unutuyorum zaman zaman zamanı gerektiğe teşekkürler Selahattin cim. için. Hasan Bey sözü unutma, seninle tekrar <gülüyor> evet. konuşmak, görüşmek üzere diyorum. Herkese saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın, yeni bir programda görüşmek üzere. Sağlıkla ve hukuk güvenliği içinde kalın. Görüşmek üzere. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel